Yalnız bir bayan arabasına yolcu olarak erkek alabilir mi? Almasın kardeşim. Kesinlikle almasın. Yani e, yalnız başına giden bir hanımefendi, şoför, o erkeğin ne yapacağını bilemezsiniz ki. Yani bir defa şöyle düşünelim, e, bir erkekle bir kadının, yani aralarında nikah caiz olan bir erkekle bir kadının baş başa kapalı bir yerde kalması doğru değildir. Yani e, Arabya alırsa e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bir erkek yani aralarında nikah caiz olan bir erkekle bir kadın yalnız baş başa kalır, kalırlarsa üçüncüler şeytan olur diyor. Yani şeytan her ikisinin de zihinlerine başka şeyler getirebilir. Onun için erkek tek başına bir hanım almasın, bir hanımefendi şoför de bir erkeği almasın.